Cenab-ı Allah niçin beni İsrail kavimlerini bizden evvel geçen kavimlerin başlarına belalar niye verdi? Nuh'un kavmi niçin halak oldu? Ad'ın kavmi niye helak oldu? Lut'un kavmi niye helak oldu? Firavun niye helak oldu? Allah'ın gadavı ne? Ve Allah'tan korkmayı gösteriyor onları. Tarihten böyle bu tarihlerden ibret almayan ve Allah'tan korkmayan sonra onun başına felaket gelerek başkalarına ibret olur.